Ahmeder Rufai Hazretleri, Hak yolcusunun düsturları Nizamülhas fi ehli-i Allah'a giden yolda ihtisas kazananlara mahsus nizam ve kaideler Cihad Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soruldu Ya Resulallah insanların hangisi daha fazilettedir? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Allah yolunda canı ve malıyla cihad eden mü'min. Soranlar dediler. Sonra kim daha faziletlidir? Resul aleyhisselam buyurdular. Kendi köşesinde duran, Allah'tan korkup, insanlara zararı dokunmayan mü'min. Ey salih kardeş! Hadislerden anlıyor, ve görüyorsun ki senin peygamberin insanlığın en şereflisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem insanları şu üç sınıfa ayırıyor. 1- Allah yolunda malı ve canıyla cihad eden faydalı kişi. 2- Allah'tan korkan ve kendi köşesinde yaşayıp kimseye zararı dokunmayan kişi. 3- bu iki sınıfa da dahil olmayan kişi, aziz ve celil olan Allah bizi de seni de bu üçüncü sınıfa dahil olmaktan korusun. Önceki iki sınıfın haricinde olan kişi hem başkalarına zararlıdır, hem de kendisi mahv olmuştur. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerinin hülasası budur. Üç sınıf insandan en faziletlisi. Ve en şereflisi ise Allah yolunda malı ve canıyla savaşan kişidir. Allah yolunda cihad ederek hakkı aramaya muvaffak olanların himmet ve gayretleri çeşitlidir. Allah yolunda cihad birkaç usulle yapılır. Başlıcaları şunlardır. 1- Dil ve sözle cihad. 2- El ve bilek gücüyle cihad. 3- Mal ve para gücüyle cihat. 4. Azim, sebat ve sabırla cihat. 5. Azimetle yani iradesini bir iş üzerinde yoğunlaştırarak cihat. Bütün bunların hepsi de Allah'a ulaşır. Şanı yüce olan Allah'ın şu kelamı hepsine de şamildir. Ankebut suresi 69. ayeti kerime. Bizim uğrumuzda cihad edenlere gelince, biz onları elbette yolumuza ulaştırırız. Allah yolunda cihad edenlerin şereflileri ise, bütün cihad yollarının hepsiyle birden mücahide edendir. Bu arada kişi, kendisinin dışından gelen bazı tesirlerle değişik yollara sapabilir. Hak yol üzerinde bulunduğu gibi, batıl yollara, vehim yollarına, vesair yollara da düşebilir. Allah yolunda cihat, hakikaten fi sebilillah olmalıdır. Yani Allah'ın rızasından başka bir şey gözetmeksizin, gerçekten Allah için olmalıdır. Sen amellerini işlerken, hariçten gelebilecek başka şeylerin tesirinde kalma. Onları yalnız ve yalnız Allah'ın rızasını kazanmak maksadıyla, ve Allah için yap. Riya şaibesinden, uzun emel şaibesinden, fanilerin korkusundan dolayı yapma şaibesinden uzak ol. Kendi asminle bütün bunlardan sıyrıl. Hepsini soy ve at. Ve bütün dünyevi şaibelerden sıyrılmış olarak Rabbine kavuş. Amellerinin Allah rızasına uygun olup olmadığını idrak edemeyen ve ihlassız amellerden, rahatsızlık duymayan kişinin himmeti ne de değersizdir. Kişiye en büyük huzuru sırf Allah rızası için işlenmiş ihlaslı ameller verir. Bu durum akıl nuruyla anlaşılır. Bunun dışında hiçbir adet, gelenek ve name insana gönül huzuru sağlayamaz. Tevfikse şanı yüce olan Allah'ın kudret elindedir. Kafa gözüyle görenler de, kalp gözüyle görenler de bu örtülerin arkasındaki esrara yani bu alemde olup bitenlere hayret ettiler. Hayret öyle bir açtır ki akıl ve idrak sahibi herkesi iman etmeye ve selamet caddesinde durmaya davet eder. Allah'ın kadrini ona layık olacak bir surette hakkıyla takdir etmediler. En'am suresi 91. ayeti kerimeden